Müslüman olmak güneş misali ışık olup yüreklere süzmeye benzer Koruyan sema gibidir hani Bir annenin şefkatini bilmeye benzer Koruyan sema gibidir hani Bir annenin şefkatini bilmeye benzer Müslüman olmak dünyalar eder Su aşkın selinde akmaya benzer, Müslüman olmak, Müslüman olmak, Şafak gibi gökyüzünde doğmaya benzer, Şafak gibi gökyüzünde doğmaya benzer. Alem içinde yakut incidir, günde beş kez semalara çıkmaya benzer, cennet gibidir, servet gibidir, nimetleri sayıp döken dünyaya benzer, cennet gibidir, servet gibidir, nimetleri sayıp döken dünyaya benzer, Müslüman olmak dünyalar eder. Su olup aşkın serinde Akmaya benzer Müslüman olmak Müslüman olmak Şafak gibi gökyüzünde Doğmaya benzer Şafak gibi gökyüzünde Doğmaya benzer Müslüman olmak Dünyalar eder Sol başkın serinde akmaya benzer Müslüman olmak, Müslüman olmak Şafak gibi gökyüzünde doğmaya benzer Şafak gibi gökyüzünde doğmaya benzer